Selam ber dostane giremiyim. Ez Açık Radyo programı Fizan Ekspresi remiş nevi. Milat Bülent kılıcızdı. Birçoğumuzun gündeminde İsrail var, Filistin var, Hamas var ee, ve biliyorsunuz ben bu programda pek çok kez İran kökenli İsrailli müzisyenleri de tanıttım, ee, onların müziklerine de yer verdim. Ee, pek çok kez buharalı, genel olarak e, Özbekistanlı, Tacik kökenli Yahudi müzisyenlerin müziklerine de yer verdim ee, İran kökenli İsrailli sanatçı Rita'yı da çaldım ama onun Netanyahu'ya konser vermesini de e, kınadım e, veya eleştirdim yani konu hiçbir zaman bir din ya da e, inanç olmadı e, konu siyonizmin ve siyasal İslamcılığın korkunç e, ürpertici pratikleri oldu e, insafı Adaleti, insanlığı ve dayanışmayı elden bırakan e, her anlayışın karşısında olmalıyız diye düşünüyorum. Bunu hepimiz için bir ödev olarak kabul ediyorum. E, fazla uzatmadan bir şarkı dinleyelim diyorum. E, hem Tacikistan'ın hem de Azerbaycan'ın halk sanatçısı olma unvanını kazanmış olan e, baba tarafından Türkiye'li,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 E, hatta İran kökenli İsrailli kadın sanatçı Rita da e, yakın zamanda, e, yakın sayılabilecek bir zamanda e, İsrail'de seslendirdi Farsça olarak. E, bugün dinleyeceğimiz Arapça versiyonu ise birçok dilde olduğu gibi Farsça ve e, Tacikçe'de söyleyen Sovyet Özbekistan'ın ünlü şarkıcılarından olan e, Botir Zakirov'a ait.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 Şimdi değil. Son iki haftanın bu kaotik ortamında unutulmaması, unutturulmaması gereken iki önemli olay yaşandı ve bunları size aktarmak istiyorum. Bunlardan ilki Armita Geravent adlı genç bir kız, genç bir kız çocuğu, bir kız çocuğu Tahran metrosunda fenalaştı ve bayıldı, hastaneye kaldırıldı. E, i̇ktidara bağlı medyalar e, hızla metronun içindeki bazı kamera görüntülerini yayınladı. E, onun için ambulansı arayan kişinin e, ses kaydını e, yayınladı. E, yetkililer çıkıp bir takım demeçler verdiler. E, görünüşe göre e, Armita komada olmasına rağmen bu durumdan... E,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 Kamera görüntüleri yaklaşık altı dakikaydı. Oysa görüntülerin başladığı an ile son bulduğu an e, arasında yani o, o saatte iki dakikalık bir e, kayıp söz konusuydu. Sekiz dakika olması gerekirken altı dakikalık bir görüntü yayınlıyorlardı. E, olayın asıl niteliği günler sonra açığa çıktı.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 Kapatıyor olacağız. E, parçayı Ali Zendvekili seslendiriyor. Ta bername diğer Digar, Golo Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.